Gerçeğin Fotoğrafı İnsanoğlu unutmuş gafletin vebalini Görmüyor Kur'an'daki kavimlerin halini Bugün de farklı değil beşeri manzaralar Bakın nasıl açılmış bunca sosyal yaralar Hükümler verildikçe bölmeden kılı kırka Bölünmüş Müslümanlar Olmuş 73 üç fırka, Din tahtına oturmuş hurafeler kültürü, Gitmiş güzel insanlar, Gelmiş şaşkın bir sürü, Dillerde kin ve nefret, Kalplerde kibir kiri, Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor hiçbiri, Ne sabır, ne tezekkür, ne tefekkür ne şükür ihsan'a karşı isyan Nimete karşı küfür Kimi sureti haktan Hakka baş kaldırıyor Kimi alim Kur'an'a Kur'an'la saldırıyor Ulema kaf dağında pazarlıyor postunu ikbal için satıyor Kulislerde dostunu Sahnelerde oryantal akademik dinciler, Randevuyla çalışan büyücüler, cinciler, Kerameti kendinden üfürük cambazları, Hepsi yolma peşinde palazlanmış kazları, Bakın bu çöplüklerde daha neler üremiş, Sahte şeyhler, veliler, efendiler türemiş, Kılcallara yayılmış putların saltanatı, Çok şükür ki çökmüyor üstümüze bu çatı. Münafıklar her dalda sektörün baş aktörü, Dal kavukluk sanatı bir liyakat faktörü, Sosyetik züppelere indirgenmiş asalet, Ahlak kriterleri baştan sona rezalet. Ne dostu soran kalmış ne de ahdinde duran Ana, baba, eş, kardeş hepsi olmuş figüran Yangını söndürmüyor sözde anneler günü Sadakat bir gül kadar sürdürüyor ömrünü İsraf hükmüne girmiş karşılıksız bir selam Kişisel çıkarlara ayarlanmış her kelam. Apartman mahkumları derin gaflete dalmış. Komşuluk asansörde bir tesadüfe kalmış. Genç kuşaklar cinsellik girdabında boğulmuş. Edep, haya, haysiyet tedavülden kovulmuş. Tolerans tavan yapmış Hoşgörüler sulanmış, aklı selim, medyatik çomaklarla bulanmış. Küresel şeytanların gerçekleşmiş emeli, ha çöktü, ha çökecek ailenin temeli. Okullarda çiviler çoktan çıkmış yerinden, korkar olmuş öğretmen, öğrencinin şerrinden. Ekranları kuşatmış anti-ahlak bir çete, O cahil cüretiyle ders veriyor millete, Medeni simge olmuş her şeyde transparan, Bütün azgınlıklara çağdaşlık bir paravan, Bunları bilmek için gerek yok ön seziye, Siyonist tuzakları gizlenmiş her diziye, Küresel enjektörler yakalamış damarı, Yayıklık narkozuyla indiriyor şamarı. Bu acı manzaralar, bu yaralar bir yana. Kur'an'da ümitsizlik haramdır Müslümana. Her çilenin bir ecri, gecenin fecri vardır. İnsanın selameti ancak sabrı kadardır. Şahsiyetli Müslüman dik durduğu sürece Yükselir hakkatında itibar ve derece Ne doğrultur vesayet o kırılan belini Ne Kur'an'a uzatır o kirlenmiş elini Ne doğrultur vesayet o kırılan belini Ne Kur'an'a uzatır o kirlenmiş elini